Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliği babında ilk bölüm olan Mekke'de 12 yıl konu başlığı Mekkeyi sosyolojik açıdan analiz. Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın Mekke'deki mücadelesinde toplumu Müslümanlar müşrikler açısından incelemek gerekiyor. Şunu unutmayalım ki, mevcut düzene karşı yeni bir inanç ortaya çıktığında, toplumların yeniyi kabul etmeleri zor. Toplumsal düzene karşı olan düşünceler, toplumu yönetenleri, düzenden çıkar sağlayanları etkiler. Yürürlükteki düzenden, siyasi, ekonomik, sosyal çıkar sağlayanlar, mevcut düzende kendilerine göre yer bulmuşlardır. Çıkar sağlayan her grup, yıllar içinde kendi varlıklarını, konumlarını, toplumlara ahlaki, örfi, yasal ve bilimsel olarak kabul ettirmişlerdir. Her toplumun, yıllar içinde oluşturduğu ahlaki yapısı vardır. Burada ahlakın doğruluğu ve yanlışlığını tartışmıyorum. Ancak her toplumun kendine göre, yıllar içinde geliştirdiği bir ahlaki yapısı vardır. Toplumda doğan, büyüyen, gelişen insanların ahlaki yapıları bireysel olarak bazı farklılıklar taşısa da genelde toplumsal ahlakın sınırlarında gezinir. Geçmişte ve günümüzde oluşan toplumsal ahlaklar zamanla örfün, yönetimlerin, siyasi organizasyonların, sınıfsal katmanların hayatına yansır. Mesela Geçmişte hür insanların bazı insanları köle olarak almaları, hatta bunun için başka toplumların hayatlarına saldırmaları ahlaksızlık olarak kabul edilmez. Geçmişte bütün insanlığın normalde kabul ettiği böyle bir ahlak anlayışı vardır. Pazarlarda kadın erkek ayırt etmeksizin hayvanlar gibi kontrol edilerek satılması da ahlaksızlık olarak kabul edilmez. Zira Toplumların oluşturduğu ahlak artık o dönemin insanlığınca kabul edilmiştir. Günümüzde Anadolu'ya keklerinin mesela genel evine gitmesi toplumun genelince ahlaksızlık sayılmaz. Belki marjinal olarak bireysel tiksintiler veya dini boyutlardaki ahlaki edinimler ile bu tür ilişkiler ahlaksızlık olarak nitelense de toplumun geneli bu durumu olaylar. Bugün, Feminiz hareket içindeki kadınlar bile... ...kadına şiddeti... ...kadınlara yapılan haksızlıkları... ...baskıları konuşurken... ...genel evlerinde, barlarda, pavyonlarda... ...çalıştırılan kadınların haklarını savunmazlar. Hatta bu tür yerlerde... ...kadınların çalıştırılmasına... ...karşı çıkanları suçlarlar. Halbuki... ...bu tür yerlerde çalışan insanların... ...oralarda gönül rızasıyla çalıştıklarını... ...bugün hiçbir akıl kabul etmez. Oralardaki insanlar... Oralara baskıyla, şiddetle, türlü tezgahlarla düşürülmüş insanlardır. Ama ne yazık ki toplumsal ahlakta bir erkek evliyken bir başka kadın bulacağına böylece eşine evine ihanet edeceğine ihtiyaçlarını genelinden karşılayabilir. Bu toplumsal ahlakta normal karşılanır. Bir bakıma, bugün toplumun genel ahlak yapısında genel evleri birçok ailenin sigortası olarak görülürken, evrenecek gençlerin cinsel eğitim yuvası olarak da görülmektedir. Bu tür yapılanmanın, oluşturduğu ahlakın anlaşılması, insanlık erdemleri, eşitliği, adalet açısından mümkün değildir. Hemen her devletin bugün veya geçmişinde oluşturduğu toplumsal ahlak var. Böyle demiştik. Yine her ideolojinin, dinin, felsefi fikirlerin egemen olduğu toplumlarda oluşturdukları toplumsal ahlak var. Batı'daki baronların, düklerin oluşturduğu burjuva anlayışı, kapitalizmin oluşturduğu sermaye sınıfı, demokrasi düzenlerinin oluşturduğu çıkarcı politikalar, işine geldiği gibi haberleri yorumlayan, haber bulamadığı zaman masa başa haber ve yorumlara sarılan medya grubu, kendilerini toplumun üzerinde efendi gören akademik, bürokrat insanlar, fikirleriyle toplumu düzenlediğini, topluma yön verdiğini düşünerek, toplumu kendilerinin kobayları zanneden fikir adamları, yasayı uygulayan savcıların, hakimlerin tutum ve davranışları, ülkemizdeki yöresel töreler, doğudaki kas sistemleri, daha sayabileceğimiz bütün toplumsal ayrıntılar ve bu ayrıntılar üzerine oluşan düzenler, kendilerine göre bir ahlaki yapı oluşturmuşlardır. Toplumsal düzenler, istikrar içindeyse mevcut yapılanmayla ilgili Toplumsal ahlak edinmişler, bu ahlakı topluma kabul ettirmişlerdir. Böyle bir durumda toplum mevcut yapılanmaya karşı tepkisizdir. Hatta düzene karşı fikir üretenlere, mevcut durumu ahlakacıdan tartışanlara tepkilidir. Toplumsal ahlaki yapısını dengeye kavuşturan toplumların fikir adamları, bilim adamları toplumsal ahlakla ilgili felsefi, bilimsel, mantıksal temeller oluşturmuşlardır. Onlara göre her olan şeyin bir nedeni vardır. İzah edebilirler, açıklayabilirler. Yani toplumun mevcut ahlak yapısının o çağa ait bilimsel, felsefi yapısı kesinleştirilmiştir. Böylece oluşan toplumsal ahlak, felsefi, bilimsel değerlere göre ya toplumsal örf ya devletin yasaları olarak uygulanmaya başlar. Onun için mevcut örfe, yasalara, düzene karşı çıkan tüm düşünceler, ayrılıkçı, anarşist, bozguncu olarak değerlendirilir. Demiştik ki toplumsal yapının ahlakından yararlanan gruplar vardır. Bunlar politikacılar, sermaye, fikir adamları, bürokratlar, akademisyenler ve medyadır. Geçmişte çıkar grupları farklı isimlerle anılmıştır. Mesela Kur'an'da sermaye grupları Karun, fikir ve bilim adamları Haman, Yöneticiler de firavun veya nemrut olarak isimlendirilmiştir. Krallar, padişahlar, imparatorlar, dini kurumlar açısından batıda hahamlar, rahipler, Müslüman toplumlarda tarikat şeyhleri, mezhep imamları, cemaat önderleri, uzak doğuda lamalar vesaire. Etnik köken olarak üstün ırklar, aşiretler, ağalar, baronlar, dükler, uzak doğuda kas sistemleri, Sermaye sahipleri, zenginler sınıfı olan sermayedarlar, toprak ağları veya bugünkü deyimle çiftlik sahipleri hemen her toplumda benzer görüntüler sergilerler. Fikir ve bilim adamları, medya grubu, düzenin eğitim kurumlarından çıkan akademisyenler, bilim adamları, medrese uleması vesaire, Bütün bu gruplar toplumsal düzenin oluşturduğu ahlaki yapıda kendilerini destekleyen, Çıkar üreten, değer yargılarına, örflere, yasalara sahiptirler. Tam bu tablo oluşmuş, dengeye kavuşturulmuş iken, bir düşünce, bir inanç, ideoloji, felsefi akım ortaya çıkıp, toplumsal yapıdaki oluşan dengeyi değiştirecek fikirler ortaya koyuyorsa, düzenden çıkar sağlayan tüm bu kuruluşları karşısında bulur. Yani sadece teslim, karşı çıkmaz. Hepsi hemen o farklı düşünceye, Karşı çıkarlar. Böyle bir durumda bütün çıkarçılar aralarındaki kavgayı bırakır eğer birbirleriyle kavga ediyorlarsa. Tek vücut, tek millet olarak karşı saldırıya geçerler. İşte bugün mesela ülkemizde Kemalizm gruplarının çıkarlarını sağlayan bir ahlaki yapı oluşturmuşlardır ki, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden oluşturdukları ahlaki yapı toplumsal düzendeki bütün sorunları yaşatır. Kadınlar genel evlerinde satılır, rüşvet alıp başına gider, suistimal, iltimas siyasetin baş köşesine oturur, çalışmadan çıkar sağlayanlar alın terleriyle emeğini kazananların haklarına saldırır, toplumdaki ahlaksızlık her yere girmeye başlar, beyaz kadın ticareti, beyaz zehir ticareti ilkokullara kadar iner, hırsızlık toplumda yaygınlaşır, hırsızların gönderildiği cezaevleri hırsızlık üniversitesi haline getirilir, bütün bu oluşumlara karşı bu düzen değişmelidir diye bir ses yükselse, Kemalizm, Atatürkçülük, Mustafa Kemal, Atatürk çıkar gruplarınca karşınıza hemen dikilir. Sanki bütün bu ahlaksızlıkların, sorunların banesi koruycusu, Kemalizm, Atatürkçülük, Mustafa Kemal, Atatürk gibi gösterilmiş olur. Oluşan bu ahlaki yapı ne yazık ki çıkar sağlayan grupların medyası, bilim adamları, eğitmenleri, akademisyenleri tarafından topluma toplumsal düzenin ahlaki yapısı olarak dayatılır. Yasa koyucular ve yasa uygulayıcılar el birlik destek verir. Peki halk bütün bu gruplar düzenden çıkar sağlarken toplumsal yapının neresindedirler? Toplumlar incelendiğinde dünyanın hemen her toplumunda görülecektir ki halk düzenden çıkar sağlamasa da, düzende sürekli kullanılsa da, hatta sürekli düzende hakları yenilerek mağdur edilse de, mevcut durumu ahlaksızlık olarak değerlendirmez. Günümüzün moda deyimiyle hemen her toplumda bu düzen böyle gelmiş, böyle gider mantığıyla hareketler ve sesini çıkarmaz. Mekke toplumu aşiretlerden oluşan, Aşiretler içinden seçilen temsilcilerin, darın netvede toplanarak yönettiği bir yapıydı. Aşiret içinde zengin olanlar vardı, ancak aşiretin her ferdi mutlaka zengin değildi. Böylece aşiretlerin kendi içindeki ekonomik farklılıklar, bütün topluma yansıyarak, toplumdaki ekonomik farklılıkları oluşturuyordu. Aşirete mensuplar, aşiretten zengin olanlarla aynı soydan olsalar da zenginlik aralarında paylaştırılmazdı. Diğer taraftan özellikle Habestan'dan getirilen siyahi köleler, cariyeler yani köle kadınlar toplum nüfusu içinde bir haliye kısarken Mekkeliler onları nüfus sayımlarında saymazlardı. Günümüzde de doğu toplumları içinde ailelerin erkekleri kız çocuklarını saymıyorlar. Böyle bir mantık nasıl, nereden üretildiyse, kadınları, kızları yok sayan ataerkil bir toplumsal ahlaka sahipler. Mekke'de kölelerin sayılmaması, onların insan yerine konulmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyordu. Bu tür davranışların Mekkelilerce ahlaksızlık sayılması söz konusu değildi. Toplumsal ahlak sistemi, düzen, yasa, örf, din olarak toplumca kabul edildiği dönemlerde, Mevcut yapılanmayı ters yüz edecek fikir, ideoloji, din ortaya çıktığında, çıkarlarına ters içen gruplar, redlerini açıkça ortaya korunarken, çıkar grupları tarafından beslenen, toplumdaki insanlar da karşı çıkar. Aslında toplumsal yapılanmadan çıkar sağlamayan halk, mevcut düzeni değiştirecek fikirlerin, kendilerine yarayacağını bilir. Bilmesine rağmen, eski oluşumun toplumda etkisini sürdürüyor olması, yani fikirlerin geleceğine dair kuşkuların olması, eski düzenden çıkar sağlayanların dolaylı olarak onları gözetiyor olması, yeniye karşı olan onların karşı çıkmalarına neden olmaktadır. Ancak çıkar gruplarının gücü zayıfladığında genel halk güçlenen diğer çıkar gruplarının safına geçer. Bunun nedeni, Günün deyimiyle halkın derdi siyaset, din, ideoloji, felsefe değil ekmek kavgasıdır. Günümüzün sosyoloji bilimi genişletilerek içine siyaset sosyolojisi adıyla yeni bir bölüm ekledi. Hatta birçok ülkede, birçok üniversitede siyaset sosyolojisi genel sosyolojiden ayrı bir bölüm olarak sunulmaya başlandı. Siyaset sosyoloji bölümlerinde toplumsal yapılar... Analiz edilirken, bir toplumu oluşturan insanların yüzde yirmi veya yüzde yirmi toplumun yönetimiyle ilgilendiği, geri kalanlar için yöneticiler kim olursa olsun fark etmediği, yine toplumun söz edilen yüzdelerin dışındaki çoğunluğun toplumu düzenleyen ideoloji, yasa, felsefe, din konusunda ısrarcı olmadıkları, hangisi uygulanıyorsa ondan oldukları her türlü kavganın, %20 veya %25 arasında olduğu ifade edilmiştir. Yani toplumun, %20 veya %25 arasında ekonomik, etnik, politik, ideolojik, felsefi, dini kavgaların yaşandığı, düzen değişimlerini, düzenlerin otoritesini sağlayanların, bu gruba dahil olanların olduğu ifade edilmektedir. Toplumun geneli ise, el ile gelen düğün bayram ifadesinde hareket etmektedir ülkemizde de gördüğümüz gibi tepede yönetim için kavga verenler seçimle darbeyle veya atamayla geldiklerinde kendilerini halka onaylatarak meşruluk iddiasında bulunmuşlardır. Halbuki demokrasilerde bütün seçimleri para, sermaye kazanmaktadır. Bunu görmenin çıplak gerçeği halktan o isteyenler hiçbir zaman fakirler değildir. Zenginler. Sermayedarlar, akademisyenler, bürokratlar, fikir adamları, bilim adamları. Yönetim için oy ister, fakirler onaylar. Eğer fakirlerden bir grup parti kursa, tabelasına asacak parayı dahi bulamaz. Bu salarda astırılmaz. Yine çıkar gruplarına karşı çıkan ama sadece fakir gruplarından, Olmayan zenginler, sermayedarlar, akademisyenler, bürokratlar, fikir adamları, bilim adamları sınıfından olan bir grup düzenin düzeni temelden değiştirmek için harekete geçse, hatta mevcut düzenin yasalarına göre parti kursa, düzene egemen olan çıkar gruplarınca asla kabul edilmez. Partileri kapatılır, devlet düşmanı, toplum düşmanı ilan edilir. Çünkü oluşan toplumsal ahlak bir çıkar satışmasından, ibarettir ve toplumsal ahlakı değiştirecek, toplumsal düzeni değiştirecek her türlü girişim toplumsal ahlaksızlık olarak kabul edilir. Mekke'deki toplumda da Allah'ın, Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğlerine ciddi tepkiler, çıkar gruplarınca yapılmıştır. Darun Net ve toplanan çıkar grupları ve onları destekleyen toplumun zenginleri, yani Mekke toplumunun zenginleri, düzenlerinin bozulmaması için aşamalı olarak alay, tehdit, baskı, boykot gibi faaliyetlerin öncülüğünü yapmışlardır. Darünnet'le de toplanan çıkar gruplarının neyi amaçladıkları noktasında o daha henüz Müslüman olmamışken Ebu Sufyan'ın şu sözü onun ananın rengini ortaya koyar. Bizim dinimiz, bizim ticaretimizdir. Putlarımızı terk edip tek bir Allah'a mı inanacağız? O zaman ticaretimiz ölür. Bizi yaşatan bu putlardır. Çünkü Arabistan bu putlara bağlı olarak Kabe'ye gelmektedir. Şimdi biz bunları buradan kaldırıp tek bir Allah'a mı inanacağız? O zaman Araplar Kabe'ye niye gelsin? Biz çıkarlarımızı korumak için dinimize sarılmak zorundayız. Özünde ifade edilen düşünce bütün çıkar gruplarını harekete geçirmiştir. Tabi buna karşılık Müslüman olanların içindeki geçmişte çıkar grupları içinde bulunan zenginler sınıfından Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve diğerleri gibi birçok zengin Müslüman, Hazretatice ve Peygamberimize arkadaşlık eden diğer normal seviyenin üstündeki asab maddi, sosyolojik paylaşımlarıyla toplumu o gün kucaklamışlardır. Çıkar gruplarına karşı. İslam'ın tebliğinden itibaren Mekke toplumunun putperestleri sosyal statüsüne göre şöyle şekillenmişlerdir. Bir piramit düşünün, hiyerarşik tatlı. En başta birinci sırada putperest düzenin elebaşları var. Darünnet'te de toplanıyorlar. İkinci grupta hemen altında putperest düzeni korumak için örgütlenenler. Üçüncü grupta putperest düzenin elebaşlarını destekleyen, Müslümanlara karşı aktif mücadele veren insanlar. Dördüncü grupta, Müslümanlara antipati duyan ama aktif mücadeleye girmeyenler. Yani Müslümanları sevmeyenler ama o mücadele içerisinde de çok fazla aktif olmayanlar. Beşinci grupta, Müslümanlara karşı nötr yani pasif olanlar. Biz karışmıyoruz kardeşim işte ne olursa olsun ne yapacaklar yapsınlar diyenler. Bunlar genellik arz ediyor. Olayları seyreden köleler. Müslüman olmayıp, Müslümanlardan yana olanlar. Yani henüz Müslüman olmamış ama Müslümanları destekleyenler, Müslümanlardan yana olanlar. İslam'ı tebliğden etkilenmiş ama henüz Müslüman olmayanlar. Müslümanlardan yana olmayı da henüz o noktada gündeme getirmiyor. Sessiz kalmış, Müslüman olmayı düşünüyor ama henüz olmamış. Sessizlik içerisinde. Okuduğum hadis kitaplarında Müslüman olan sahabelerin geçmiş anılarını anlatırken dillendirdikleri hikayeler içerisinde bu grupların içerisinde nasıl geçişler yaptıklarını anlatmışlardı. Çok enteresan anlatımlar var. Burada ayrı ayrı vermeme gerek yok. Ben bu analizleri yaparken sahabelerin Mekke'de iken, Müslüman olmadan, Müslüman olurken geçirdiği aşamaları, düşünceleri ortaya koyan hatıralarını dile getirerek ortaya koydum. Ayrıca tarih siyer kitaplarından da bugünkü sosyolojik anlayış içerisinde tahliller yaptım. Mekke'deki toplum, İslam'ın tebliğinden itibaren saydığımız sekiz sınıfa ayrıldı. Bu katmanlarıyla bir piramit oluştu. Yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşik tablo. Gün geçtikçe sınıfların Müslümanlara bakış tarzında değişiklikler oldu. Yani bu sınıf arasında kaymalar oldu. Hatta sayılan gruplar arasında tartışmalar yaşandı. Birbirleriyle kavga ettiler. Özellikle boykot döneminde putperest toplumun grupları arasında ciddi çatışmalar oldu. Hatırlıyorsunuz bundan önceki bölümlerde sunduğum boykot dönemiyle ilgili boykotu kıran, bozan putperestlerdi. Mekke'de oluşan sekiz sınıfa benzer ayrışmalar aşağı yukarı toplumsal yapıyı değiştirmeyi hedefleyen bütün ideoloji, felsefi, fikri, dini faaliyetlerde görülmüştür. Bu yapılanma siyaset sosyolojisin çalışma alanına girmiştir. İlk iki madde yani düzenin elebaşları, düzeni korumak için örgütlenenler toplumsal yapı içinde yüzde yirmi veya yüzde yirmi beş grubunun içindedir. Diğer altı sınıf toplumun genelini oluşturmaktadır. Bunun içinde yaşadığımız toplumsal yapıyı değiştirmeye yönelik siyasi, ideolojik, felsefi, dini karşı çıkmış olsa mevcut düzen içinde bütün bu sınıflar hemen oluşacaktır. Yani bugün içinde yaşadığımız toplumda herhangi bir fikir, herhangi bir inanç mevcut Kemalist düzeni değiştirmeye kalkarsa anında bu sekiz sınıf kendiliğinden var olacaktır. İşte doğudaki PKK hareketine karşı da hemen bu sekiz sınıfı görebilirsiniz. İnsanları yerleştirebilirsiniz bu sekiz sınıf içine. Kökeni Kürt olmamasına rağmen, Batılı olmasına rağmen, Türk kökenli veya yabancı kökenli olmasına rağmen bu sekiz sınıfın içerisinde bu olayları değerlendiren, yorumlayan insanlar olacaktır ve olmuştur. Kemalist ele elebaşları, Kemalist düzeni koruyan örgütleşmeler olacaktır böyle bir durumda. Sonra toplum kendi içinde ayrışarak düzeni korumak adına aktif mücadeleye girenler, düzeni değiştireceklere antipati duyanlar, olaylara nötr yani pasif olanlar, düzeni değiştirecek faaliyetleri yapanlara sempati duyanlar, değişimden yana olup ama henüz karar vermeyenler olacaktır. Mekke'de İslam'ın tebliğinde toplumda oluşan bu sınıflaşmalara karşı Peygamberimizin ve Müslümanların tutumları nasıl olmuştur? Şimdi bu tabloyu görelim. Mekke toplumu, putbeles toplumu böyle bir sekiz sınıfa ayrıldı. Tavırlarını koydu. Ama Müslümanların tavırları neydi bu sınıflara karşı? Sanıyorum en çok da bizi, Müslümanları bu tavırlar ilgilendiriyor. Bir, İslam bütün sınıflara eşit derecede tebliğ edildi. Hatta eşitliği bozacak bir hadiseyi, Allah Abese suresinin bir on ikinci ayetlerinde, birden on ikiye kadar on iki dahil ayetlerinde, yüzünü ekşitti ve geri döndü, Ama'nın kendisine gelmesinden ötürü. Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da öğüt ona fayda verecek. Kendini muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun, oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin fakat koşarak sana gelen ve korkarak gelenle sen ilgilenmiyorsun. Hayır. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Dileyen öğüt alır diyerek kınanmıştır. Soylu, köle, zengin, fakir, özürlü ayırt etmek sizin. Allah'ın ayetleri bütün Mekkelilere ulaştırılmıştır. Elbette sadece Mekkelilere değil Haç dönemlerinde hacca gelen Araplara, kervanlarla gelip giden yabancılara fırsat bulundukça Yahudi ve Hristiyanlara İslam tebliği gerçekleştirilmiştir o dönemde. Mekkeli putperest Arapların liderleri, zenginleri gelen ayetlerde kendilerine ayrıcalık beklemişlerdir. Yani bir ayet gelsin, bizi desteklesin, bizim konumumuza, bizim statümüze, sahip çıksın, konumuz hakkında, statümüz hakkında bir şey demesin ve biz mevcut, o çıkar grubu olarak mevcut, düzenden neyi alabiliyorsak, çıkar olarak, onlara dokunmasın şeklinde bir ayet gelmesini çok beklediler. Bu yönde çok sorular yönelttiler Resulullah. Onların bu istekleri hiçbir zaman Allah tarafından kabul edilmemiştir. Bu konuda çok ayet var buraya almadım çünkü çok uzun olacak bu sunum. Günümüzün Müslümanlarının tebliğlerinde bürokrat, akademik, siyasi, zengin sınıflara karşı özellikle yönetilen çalışmalar Rasul tarafından yapılmamıştır. Bugüne baktığımız zaman bugün Müslümanların özellikle siyasi partiler Kur'an'ların Müslümanlık adına yaptığı çalışmalar. Bürokrat kesime, akademik kesimlere, siyasi, zengin sınıflara karşı yapılmıştır, yapılmaktadır ve bundan da büyük mutluluk duymaktadırlar. Halk nasıl olsa gelir, düşüncesi hakimdir. Bugün Müslümanların düşüncelerine baktığınız zaman, aralarında var olan zenginler, akademisyenler, siyasiler, başka dinlerden dönen insanlar ile övünerek tebliğdeki, tebliğin özündeki eşitliğe, gizlice karşı çıkmış olmaktadırlar. Şöyle etrafımıza bir bakalım. Bir cemaat oluştuysa Müslümanlık adına bizim aramızda doktorlar var, hakimler var, savcılar var diye başlanılan söz bir övünç meselesi olarak mevkileri, makamları dile getirmekte ve dile getirilen o makamlar mevkilerde mevcut düzenin yapısından büyük çıkar sağlayan Mevkiler, makamlar olmakta. Elbette Müslümanlar her zaman İslam'a girenler nedeniyle övünecekler. Normaldir. Yani Müslüman olan kişi, bir kişi İslam'a girmiş, İslam'ı kavgaya sırtına yüklemişse övünecek. Ama onun makamıyla, onun mevkiyle, onun zenginliğiyle, mal varlığıyla övünmeye başladığı zaman bu övünme haddini aşmış, fahşa olmuş, sapmış bir övünme olarak karşımıza çıkacaktır. Bu övünme gururlanılan sınıflar dolayısıyla olursa İslam'ın dışına çıkılmış olur elbette. Fakirlerden, yoksullardan, özürlülerden, Müslümanlar çoğaldıkça sevinmeyen ama bir akademisyen, bir sermayeder, bir bürokrat, bir fikir adamı Müslüman olduğunda yeri göğü yıkan Müslümanlık anlayışının İslam'la hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Ayetleri tamamen zıt, Allah'a tamamen zıt bir düşünce tarzıdır. Ve bugün çok yapılmaktadır. 2. Mekke'de Rasul İslam'ın tebliğinde hangi sınıf olursa olsun hiçbirine açıkça karşı çıkışlarda bulunmamıştır. Hiçbirine. Elinden geldiğince İslam'ın tebliğini öne çıkarmıştır. Yani burada açıkça karşı çıkmak manası o topluma, o kişilere, o ailelere, o aşiretlere ben size karşıyım diye kişisel bir veya soy aşiret Çin olarak bir Çin veya kimlik olarak veya çıkar gruplarına karşı siz çıkar grubusunuz. Ben sizi kabul etmiyorum gibi değil. Böyle açıkça bir karşı çıkış yerine elinden geldiğince İslam'ın tebliğini öne çıkararak onlarla Kur'an'ı ortaya koyarak konuşmuştur. Hatta bazı Müslüman gençler Müslümanlara baskı yapanlara karşı şiddet kullanma eğilimlerini dile getirdiklerinde asla rıza gösterilmemiştir. Müslümanların aleyhlerinde bulunanlara karşı duruşları, inanç, fikir açısından olmuş, asla alay almak, kavgaya dönüştürmek, şiddet kullanmak gibi görüntülere rastlanılmamıştır. Tarihi bilgilere göre Müslümanlara karşı şiddet kullanan, Hz. Peygamberimize hakaret eden kişiye karşı Hz. Hamza'nın şiddet kullandığı, başını yazdığı bilinmekte. Ancak Hazreti Hamza'nın o zaman henüz Müslüman olmadığı ifade edilmektedir. Hz Hamza Müslüman olduktan sonra benzeri o günkü o yaptığına benzer hiçbir olaya istirak etmemiştir. 3- Müslümanlara putperestleri ve putları alay almak, hakaret etmek, sövmek yasaklanmıştır. Bu yönde Allah Enam Suresinin 108. ayetinde Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin, Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabbinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Özellikle bir inanca dayalı olarak insanlara hakaret etmek, insanlara söylemek çok caziptir. Kişi şöyle bir tabirle vallahi billahi kendi namına bir şey istememektedir. Bütün derdi bütün amacı inandığı, kutsal saydığı inançları adına, dini adınadır. Eğer sövüyorsa, eğer hakaret ediyorsa, kendi adına değildir. Kişisel bir kastı yoktur. İnancıyla hareket eder. Ve böylece sövmüşse de, hakaret etmişse de, bunu normal ve cazip görür. Niye? Çünkü bir davayı kurtarıyordur. İnandığı bir davayı, kendine göre. Kendisiyle alakası yoktur. O büyük bir davayı üstlenmiş, bu üstlendiği dava adına sövüyordur, o dava adına hakaret ediyordur. Halbuki Allah bunu kabul etmiyor. Hiçbir Müslümanın Allah'ı, Allah'ın kitabını veya Allah'ın dinini arkasına alarak, onları bahane ederek insanlara sövmeye ve hakaret etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah diyor ki, böyle bir şey yaparsanız, onlar da bilmeyerek Rabbinize söverler. Siz buna fırsat vermiş olursunuz. Bunun tetiğini ateşlemiş olursunuz. Ve sizin yaptığınız şey size cazip gelir. Hoşunuza gider. Ben kendim için sövmiyorum. Ben kendim için hakaret etmiyorum. Kimin için? Allah için. Adam Allah'a küfretti. Adam Allah'ın dinine çıktı. Adam sapık sapık şeyler söyledi. Ben de onun için hakaret ediyorum. Çok cazip gelir. Çok haklı görür insan. Ama o hakaretçi bilmeyi ki Müslüman hakaret ettikçe, Müslüman söyledikçe karşıdaki insan da söylemeye başlar, karşıdaki insan da hakaret eder ama kişiye değil, Allah'a Allah'ın dinine hakaret etmeye başlar. Allah da bunu haber veriyor. Siz farkında olmadan, bilmeden belki size çok cazip gelerek Rabbinizi ve dinini ve ayetleri korumak adı altında İnsanlara hakaret edersiniz. İnsanlara söversiniz. Onlar da bilmeyerek ne yaptığını Rabbinize söver. Rabbinizin dinine söver. Ve siz de yaptığınızı cazip görürsünüz. Haklı gösterirsiniz. Dönüş Rabbinizedir. O gün, sap günü Allah herkese yaptığının neticesini bildirecektir. Neye sebep oldu? Ne oldu? Kendisinin cazip görüp yaptığı şeyin sonucunda neler oldu Allah tek tek gösterecek ve hesabını isteyecektir. Bu ayet bunu hatırlatıyor. Ne peygamberin ne de Müslümanların ağzından putperestler alaya alınmamış, kişiliklerine hakaret edilmemiştir. O dönemde gelen ayetler, çafir, münafık kelimeleri bunlardan söz ediyor. O dönemde gelen ayetlerde. Bugünkü gibi hakaret olarak algılanmıyordu. Allah'ın ayetleri inerken kafir kelimesini kullandığı zaman, münafık kelimesini kullandığı zaman, bugünkü gibi hakaret olarak algılanmıyordu. Bugün birisine bu toplumda kafir dediğin zaman onu hakaret olarak algılıyor. Münafık dediği zaman onu hakaret olarak algılıyor ve seninle iletişimi kesiyor. Artık sen ona bir şey demiyorsun. O diyor ki bana hakaret etti, bana kafir dedi, bana münafık dedi. Kafir kelimesi, gerçekleri yalanlarla örtmek, gerçekleri karartmak anlamına geliyor. Allah kafirlerden söz ederken, ey kafirler yani ey gerçeğin üzerine örtenler, yalanlarıyla gerçekleri karartanlar olarak sesleniyordu. Münafık, davranışlarına çıkar esası üzerine kuran, işine geldiğinde biz de sizdeniz diyerek Müslümanlara yaklaşan, Kişine geldiğinde Putlerlere, Yahudilere, Hristiyanlara giderek ben de sizdenim diyen, İslam'a gerçeğinde inanmayan ama inanmış görünen, çıkara endeksli davranışlarıyla iki yüzlü riyaker olan anlamına geliyordu. Allah münafıklardan sözü derken aslında hem Müslümanları hem de kafirleri uyarıyordu. Her iki toplumu Haberiniz olsun. Aranızda bu tür laf getirip götüren, çıkarları için sizi kullananlar var diyordu Allah münafıklardan bahsederken. Sadece Müslümanları uyarmıyordu. Dolaylı olarak kafirleri de uyarıyordu. Bu uyarı hem Müslümanların hem de putperestlerin işine geliyordu. Zira ikili oynayanlar asla sevilmezdi. Kimler tarafından? İçi yüzlü olmayanlar tarafından. İçiyüzlü olmamak sadece Müslümanlara ait değildi kafirlerin içerisinde ikiyüzlü olmayan kıymetli ve karakteri çok dürüst insanlar vardı. Her ne kadar putperestler, yüzlü, riyakar insanları tanıdıktan sonra bilerek Müslümanlar arasına gönderseler de onların kendileri içinde haber götüreceklerine inanarak tedbirlerine baştan alıyorlardı. Günümüzde kafir ve münafık kelimeleri artık suçlama veya hakaret anlamında kullanılıyor. Tarih boyunca mümin, Müslüman, Münafık, kafir sözcüklerinden oluşturulan ıslahî anlamlar, yani Müslümanların İslam bilimi diye oluşturdukları fıkıh, hadis, tefsir, usul dilimlerinde verilen bu bilim adamlarının, bu konularla ilgilenen bilim adamlarının verdiği ıslahi anlamlar Müslüman kelimesine, münafık kelimesine, kafir kelimesine ıslahî anlamlar lügati anlamlardan farklı olarak kelimelerin asıl manasından uzaklaşarak yeni bir anlayışı Müslümanlara kazandırdı. Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerin üstünü örten veya Müslümanlarla inanmayanlar arasında çıkarları doğrusuna gelip gidenlere kafir veya münafık dediğimizde onlar bunu bu ıslahî anlamlardan dolayı hakaret olarak algılıyorlar. Halbuki Ayetlerin indiği dönemin dili kullanıldığında hakaret doğmuyor. Bir tanım, bir tespit ortaya konuyor. Tespit ve tanımlarıyla Allah insanları sorguluyor ve düşündürüyor. Bugün ayetlerin indiği dönemdeki lügati anlamdaki kafir ve mümin kelimeleri bugün şöyle kullandığımız zaman, o günkü anlamına eş olarak. Bugün birine, kardeşim bak sen bu düşüncelerinle, bu inancınla Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerin üzerine örtüyorsun. Dikkat et. Bunu öterken de kendi kendine inandırdığın yalanları gerçek zannederek yapıyorsun. Biraz aklını okula, Biraz araştırma yap. Senin yaptığın şey, Allah'ın gerçeklerini karartmak oluyor neticede. Yalanlarını aydınlık zannetmek oluyor. Onun için bir kez daha şöyle düşüncelerini gözden geçir. Bu karartma işini, Allah'ın gerçeklerini örtme işini biraz daha düşün, ve kendine gel, biraz daha araştır desek, ayete uygun söylemde bulunmuş, o insanı düşündürmüş olacağız. Nitekim Mekke'de inen ayetlerin çoğununa baktığınız zaman, ey kafirler diye başlayan her ayet, arkasından neredeyse o insanları putperestlere düşündürmeye yönelten akli, muhakemeli, mantıklı birçok açıklamayı dile getiriyor. Yine birine, kardeşim bak, senin tavırların hiç doğru değil. Sen çıkarların doğrusunda bizim yanımıza gelip sizdeniz diyorsun, inanmayanların yanına gidip onlardan olduğunu söylüyorsun. İnanmayanlarla inananlar arasında laf getirip götürüyorsun. Sen aslında İslam'a inanmıyorsun, çıkarlarına inanıyorsun. Sen aslında hiçbir şeye inanmıyorsun. Senin dinin çıkarların olmuş. Sen bu davranışlarınla ikiyüzlük ediyorsun. Bu iyi bir şey değil. Bu kimlik iyi bir şey değil. İnsanlığa uymaz. Adam gibi dürüstçe ya inan, ya inanma. Netleş, netleşmelisin. Netliğin de daha onurlu, daha kimlikli bir insan olursun desek. Herhalde bir tespit yapmış ve o insanın durumunun farkına vardığımızı, aldanmadığımızı, yapmış olduğu ikiyüzlüğü bildiğimizi, Kendisine hatırlatmış ve yaptığı eylemin ne kadar kötü bir şey olduğunu kendisine göstermiş. İnanç konusunda illaki burada olacaksın dememişiz. İstersen inanma, bizi ilgilendirmiyor ama laf götürüp götürme, ikizlik yapma. Bu iyi bir şey değildir diye uyarmışız ve de bunu yaparak düşündürmüş oluruz. Çünkü o zaman o kişi kendisinin farkına varıldığını anladığı zaman bu işi bir kere daha düşünmek zorunda kalacaktır, yaptığı işi. Günümüzde ne yazık ki Müslüman toplumlar, bırakın inanmayanlara karşı söylemlerinde dikkat göstermeyi, inandığını söyleyenleri bile en ufak görüş ayrılığından dolayı her türlü suçlamayı, hakareti yapma eğilimi göstererek Allah'ın ayetlerinden, Resul'ün örnekliğinden uzaklaşmaktadırlar. Böyle bir durum elbette ki İslam'ın tebliğle ilgili değil. Bugün Müslümanlar kraldan daha fazla kralcı mantığını sergiliyor. Din Allah'ın olmasına rağmen Müslümanların tavırları dini Allah'a bırakmayıp din adına konuşurken din adına insanları suçlamakta, din adına insanları hakaret etmekte ve böylece Allah'a karşı çıkmaktadırlar. Resulün Mekke'deki tebliğ faaliyetinde asla bu tür görüntüler yok. Peygamberin arkadaşlarının İslam tebliğinde bu tür görüntüler yok. Dört, Müslümanlar sekiz sınıfa ayrılan putperest toplumla ilişkisini hiçbir şekilde koparmamışlardır. Ne akrabalık, ne arkadaşlık, ne de dostluk bağlarını koparma girişiminde bulunmamışlardır. Ta ki putperest toplum Müslümanları kendilerinden ayırdıklarında bir şey yapamamışlardır. Yani ayrılma toplumdan ayrılma, toplumdan itilme ve tekeleştirme dediğimiz bugünkü ifadeyle Müslümanlar tarafından sağ yapılmamıştır. Ama putperest toplumun önderleri, çıkar grupları, Müslümanları ite ite, Müslümanlardan, Müslümanları kendilerinden ayırmak için yapmış olduğu bütün eylemlere karşı da bir şey diyememişlerdir. Müslüman olan kadın, kocasından, koca karısından, çocuklar ailelerinden, baba, ana, çocuklarından ayrılmamıştır akrabalık bağlarını kesmemek Mekke döneminde Müslümanların temel görevlerinden olmuştur. Ama bir çocuk Müslüman olduysa ailesi kovduysa çocuk bir şey diyememiştir. Veya kadın Müslüman olmuş kocasından ayrılmıyor. Ama kocası kovduysa bir şey diyememiştir. Erkek Müslüman olmuş karısı karısından ayrılmıyor. Karısından. Ama karısı artık ben istemiyorum seni deyip ailesini arkasına alarak kocasıyla ilişkisini kesmesi bir şey diyememiştir. Ama hiçbir zaman Müslümanlar Müslüman olduktan sonra ne arkadaşlarını ne akrabalarını ne eşini ne dostunu ne babasını ne anasını ne çocuklarını kendilerinden ayırmamışlardır. Tutpes olsalar dahi. Peki bugün durum nasıl diye baktığımız zaman Müslümanlar inanmayanlarla ilişkilerini nasıl kurmaktadırlar diye baktığımız zaman. Müslümanlar, inanmayanlarla işlerine çok güzel kuruyor. İşin esprisini söyleyeyim. Müslümanlar, inanmayanlarla işlerine çok güzel kuruyor. Çok nazikler, çok kibarlar Hristiyanlara karşı, putperestlere karşı, Yahudilere karşı çok iyiler bugün yani, fena değiller. Yani. Görüntü gayet mükemmel. Ama Müslümanlara karşı ilişkileri nasıl sürdürmektedirler diye sorarsak, işte o bu sorulara verilecek cevap hiç iç değil Müslümanlar arasında bilgisizlik, iletişimsizlik, anlayışsızlık hakim sürmekte. Sanki fil tarif eder gibi, görmeyen birisinin fil tarif etmesi gibi, hani bu meşhur bir hikaye var. Görmeyenlere, file dokundurmuşlar ellerini, tarif edin bakalım nasıl bir şey, bu fil demişler, görmeyenlere, fili bilmeyenlere. Bu fildir, görmeyenlere bu bir hikayedir felsefi olarak. Onlar da kendilerine göre dokunduğu şekilde tarif etmiş. Bugün Müslümanlık, İslam ne yazık ki ona benziyor. Herkes bir yerinden, bir ucundan tutuyor. Bu İslam'dır diyor. Ve iletişimsizlik var. Allah ayetinde müminler birbirleriyle fikirlerini, bilgilerinin istişaresini yaparak kendilerini geliştirirler derken herkes kendi bildiğinin kesin İslam olduğunu iddia ederek diğerleriyle iletişimini koparıyor. Ve anlayışsızlık var. Asla tahammül yok. Asla dinlemek yok. Asla sabır yok. Asla acaba sorusu ya ben bir şeyler biliyorum kesin bir inanca sahibim ama şu da bir şey söylüyor bir dinleyeyim bakalım acaba onun dediğinde de bir incir çekirdeğinin küçüklüğü kadar da bir nebze hayır varsa doğru varsa onu da alayım katayım diye bir anlayış yok. Bilgisizlik, iletişimsizlik, anlayışsızlık hakim sürüyor. Cehalet, cehaleti red eden, cehaleti red eden dinin inanırları olduğunu söyleyen günümüz Müslüman toplumları ne yazık ki cehaleti kuslar hale gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Örneklere bakın. Özellikle ülkemizde doktorlar, avukatlar, proflar, doçentler, savcılar, hakimler olmuşlar. Bu insanlar büyük okullar okumuşlar, yüksek okullar okumuşlar. Bu insanlarla oturup konuştuğumuz zaman din konusu açılsa hemen verilen cevap elhamdülillah Müslümanım, dedem, anneannem namazlı, niyazlı insanlarda ama ben din konusunu pek bilmem sözüyle cehaletini ortaya korken asla kariyerine, insanlığına, kişiliğine bir şey gelmeyeceğine inanıyor. Halbuki meslek hayatında cehaleti kabul etmiyor. Mesela doktor Okumadan doktor olunmaz, bilgisiz doktor olunmaz diyor. Avukat aynı şeyi söylüyor. Doçentler, savcılar, hakimler aynı şeyi söylüyor. Profesörler aynı şeyi söylüyor. Bilmek kusaldır diyor. Hatta o Hazretlerden Ali'den edilen, edildiği söylenen, bana bir harf öğretenin kırk yıl küresi olurum ifadesini dillere destan gibi her yerde söyleyip duruyor. Ama din konusuna gelince, yani ben pek bilmem öyle din konularından ama ben elhamdülillah ben de Müslümanım. Annem, anneannem, dedem, büyük babalarım, namazlı, niyazlı insanlardı veya evdenin deyimiyle ben hoca çocuğuyum der. Biter iş. Ama bilgiye gelince yüzlerce, binlerce kitap okur, Allah'ın kitabını okumaz. Allah'ın dinine inanıyorum ama o din bana ne emrediyor diye sormaz. Cehaleti kusar. Bu cehalet insanları birbirinden koparıyor. Birazcık dini bilgiye sahip olanlar diğerlerini öteliyor. Yani bugün dini öğrenmek de Müslümanların birbirinden ayrılmasına sebep oluyor. Hani Bırakın cehaleti birazcık öğreniyor. Hemen öğrenenler gruplaşıyor, cemaatleşiyor, bilmem ne oluyor, fraksiyonlar haline geliyor, birbirlerini ötelemeye başlıyor. Halbuki bilgi birleştireceğine bu da ayırmaya başlıyor. Din konusunda cahil olanlar dini yaşamaya çalışanları gerici yobaz olarak niteliyor. İslami hayatının temeli sayan İslam tebliğiyle uğraştığını iddia edenler toplumda birbirini suçlamak hakaret etmek için bahaneler arıyor. Yani şuradan birisi konuşsun da şöyle bir çözelim bakalım. Hangi tür sapıklıkları var? Hangi tür farklılıkları var? Hangi tür ne bileyim eksiklikleri var? Bir görelim bakalım yani. Biz onu bir tanıyalım. Hemen bir cümle iki cümle, üçüncü günle dördüncü cümle, hop hemen büyümeye basılıyor. Tamam, burada anlaşıldı. Bu, şu taraftan onları biz zaten biliyoruz, başlıyoruz. Bu görüntülerin hiçbirisi Allah'ın ayetleriyle, Resul'ün Mekke'deki yaşantısıyla, İslam'ın tebliğiyle bağdaşmıyor. O gün böyle bir şey yok. Herkes, Allah Resul'da dahil, Müslüman olanlar hem putperestlere karşı, hem Müslüman kardeşlerine karşı gayet iletişim içinde bilgilerini paylaştıran ve de anlayışlarını doruk noktasına ulaştıran bir hareketi ortaya koymuşlardır. 5. Müslümanların tavırları, davranışları toplumu kucaklayıcı olmuştur. Müslümanların kucaklayıcı tavırları, Mekke'de gelen ayetlerin Müslümanlara koyduğu kurallar çerçevesinde oluşmuştur. Bundan sonraki bölümlerde Mekke'de Allah'ın gönderdiği kuralları, Ayrı bir sunum olarak vereceğim için burada ayrıntılı olarak vermedim. Bu kucaklama neticesinde putperest toplumun yapısında çıkar sağlayanların dışındaki insanlar, o sekiz sınıf saydım, sekiz sınıfın ilk ikisinin dışındaki altı grup Müslümanlara karşı olup putperestlerin önderleri, destekçileri gibi davranmamışlardır. Hz. Resul'ün tebliğde uyduğu kurallar, gelen ayetlerin ortaya koyduğu hukuk, putperest toplumun çoğunluğunu Müslümanlara yönlendirmiştir. İslam'a inanmasalar bile, Müslümanlara karşı olma noktasında ilk zamanlar pasifleşmişler, daha sonraları sempati duymuşlar, hatta baskı ve boykot dönemlerinde sahip çıkmışlar ve bilindiği gibi Müslümanlara ve Haşimoğullarına karşı yapılan boykotu kıran, boykotun kaldırılmasına yönelik çıkışları destekleyen ve önderleriyle kavgalı duruma gelen, toplumdur. Neden? Çünkü Müslümanlar onları sürekli kucakladılar, onlara hiçbir şey demediler. Böylece ortaya çarpıcı bir olay çıkmıştır. Hazreti Rasul ve Müslümanlar ayetlerin yönlendirmesiyle yaptıkları tebliğ ve uygulamalar neticesinde toplum önderleriyle çatışmaya girmiştir. Fitri olarak inanç konusunda ayetlerle bir çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada Mekke halkı kendi önderlerini dinlemez duruma gelmiştir. Yani bugünkü deyimle tebliğ faaliyetleri sonucu Müslümanlar putperest halkı kendi yanlarına çekmişlerdir. Böylece putperest toplum yöneticileriyle karşı karşıya gelmiştir. Veya bugünün en çarpıcı deyimiyle Mekke'deki tebliğ faaliyetleri sonucu Mekke önderlerinin putperest düzenden çıkar sağlayanların altı oyulmuş, onları destekleyen halkın desteği ortadan kaldırılmıştır. Neticede siyaset sosyallizmde söz edilen toplumun yüzde yirmi veya yüzde yirmi arasında olan çatışmada Hz Rasul yapmış olduğum uygulamalarla Mekke halkını önderlerinden ayırarak Müslümanların tarafına çekmiştir bunun neticesinde boykot kırılmış Müslümanlara yapılan baskılar azaltılmıştır bu durumu gören Mekke'nin önderleri Hz Muhammed aleyhisselam'ı öldürmeden kişinin içinden çıkamayacaklarını anlayarak peygamberi öldürme planları yapmaya başlamışlardır. Çünkü başka türlü çare olduğuna inanmamaya başladılar. Tebliğ faaliyetinin özünde inanmayan toplumu direkt karşıya almadan, onlara sahip çıkarak, antipati duyanları öncelikle pasif duruma getirerek, pasifleri sempatizan haline getirmek sonuçlaması, hidayet olgusundan ötede, sosyolojik bir ayrışma olarak ortaya çıkıyor. Bugün sosyolojik analizlerde önceden planlanan hesapları yapılan, hesapları yapılan ona göre uygulamaya sokulan olaylar o gün Allah'ın takdiri ve yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Tebliği duyanların her biri olmasa da topluma genel bakıldığında toplumsal ayrışımdaki bu özellikler her zaman olacak. O gün oldu bugün de olacak. Bugün de İslam tebliğ yapıldığında gerçekçi bir şekilde, üzerine basarak söylüyorum, gerçekçi bir şekilde yapıldığında yönetici ve çıkar gruplarıyla halkın ilişkilerini kesmek, halkın tepkilerini pasifize, pasifliklerini tarafkirliye çevirmek mümkün. Nasıl aynı Resulullah ve Sahabe gibi topluma sahip çıkarak. Tabi böyle bir durum oluşmasında Müslümanların tutum ve davranışları etkili olacak. Önce kendi aralarında bir bütünlük sergileyecekler. Sonra topluma kucaklayacaklar. Ama şimdi topluma bakıyorsunuz. Toplum Müslümanlığı iddia edenlere karşı şu onlar iki kişi bir araya gelemiyor diye gülüyor. Okuyanları gördük. Dini anlatanları gördük. Din hakkında konuşanları gördük. Birbirlerine düşmüşler, kavga ediyorlar. Bunlardan olsa olsa ne olur diye bakıyor. Şöyle halkın içine bir girin. Kendi halinde, halkın içinde bir girin. Bir anket yapın, bir soruşturma yapın kendinize göre. Gerçekçi bir şekilde. Hani Allah'ın o ayette söylediği gibi. Herkese kendi yaptığı cazip görünür. Yani iki Müslüman bir araya gelir. Biraz tartışırlar, konuşurlar. Biraz Kur'an okurlar akşamları. Ve birbirleriyle iletişim yaparlar. Açık fikirlikli varsa birleşenler onun hakkında konuşur. Onun aleyhinde konuşur. Karşı karşıya gelirlerse kavga ederler, küserler, ayrılırlar. Selamı sabah keserler. Bunlar hep cazip görünür. Böyle değil. Bu kesimi bırak. Normal halka hiç dinle alakası yok. Onlara gidin sorun bakalım. Müslümanlar bu düzeni değiştirmek için harekete geçseler ne dersiniz? Böyle bir soruyu normal bir işte hiçbir dinle alakası olmayan, namazla niyazla alakası olmayan ama elhamdülillah ben de Müslümanım diyen birisine sorun. Eğer kahkahalarla gülmesini görmek istiyorsanız ne diyecektir? <gülüyor> Onlar mı diyecektir? Şendallarında konuşamıyorlar ki işte televizyonlarda seyrediyoruz. Birbirlerine yapmadıkları şeyler yok. O televizyonları görüyor. Bir de Müslümanların kendi aralarında bir toplantıda bulunup da birbirleri aleyhinde konuşmalarını dinleseler herhalde daha netleşecekler. Tam burada ben size bir hikaye anlatacağım. Başımızdan geçen bir hikayeyi. 80'li yıllarda bir arkadaşım vardı kendisi halıcıydı ve onunla o halı satmaya çıkıyor, pazarlamaya çıkıyor. Ben de onun muhasebecisiyim. Şehirleri geziyoruz. Benim de arkadaşlarım var şehirlerde, onun da arkadaşları var. O da bir okul mezunu benim gibi. Gündüzler işte havuzlara dolaşıyoruz, halı satıyoruz. Akşamlarda o mevcut gittiğimiz yerlerdeki Müslümanlarla oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbetler yapıyoruz 80'li yıllarda. Bir seferde bizim liseden bir arkadaşımız var, solcu. O da halıcılık yapıyor ufaktan. Çok parası yok. İşte 3-5 halı alıyor, o da işte satıyor. Bize dedi ki ya arkadaşlar ya siz gidiyorsunuz satmaya. O da böyle gelikli solculardan yani fikirleri falan böyle kalıvari dedikli solculardan. Ara sıra oturuyoruz konuşuyoruz o günkü dönemlerdeki küçük şeylerden. Ya ben de sizinle geleyim dedi. Dedik ki arkadaş biz gittiğimiz yerlerde akşamları sohbetler yapıyoruz. Bu sohbetlerden sıkılırsın. Biz Müslüman arkadaşların evlerinde kalıyoruz, yatıyoruz. Sen oralarda sıkılırsın dedik. Dedi olsun. Ben de sizi oradaki oraları gittiğimiz yerlerdeki solcu arkadaşlarla tanıştırırım. Siz onlarla da sohbetleriz. Gerekirse onların evinde de kalırız dedi. Ya onlar kabul etmez ki dedik. Yani kabul ederler. Niye etmesinler? Ben varım dedi. Tamam dedik o zaman. Çıktık yola. Ve gerçekten de eğer bir şehirde iki gün kaldıysak bir gün Müslüman arkadaşlarla sohbet ettik, bir gün solcularla sohbet ettik. Manatya'da Said Çekmegil'in Alaaddin diye bir damadı var, hazırlık yapıyor, mobilyacılık yapıyor. Onun yanına uğradık ve ona, onunla sohbet ettik. Biraz iş yerinde, biraz alışveriş yaptık. Dedi ki arkadaşlar, bizim evde akşam sohbet var dedi. Sizi davet ediyorum dedi. Biz de işte ben ilk defa tanışıyorum Alaaddin'le arkadaşımla ilk defa tanışıyor ve biz solcu arkadaşıyla tanıştırdık. Bu da dedik bizim solcu arkadaşımız halı fırına gidiyoruz işte birlikte dolaşıyoruz, sohbetlere katılıyor. Kendi arkadaşları da bizi tanıştırıyor. Biz de onlarla fikir alışverişi yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Ooo çok güzel dedi, bayıldım dedi. O zaman dedi arkadaşla gelsin dedi, fikirlerinden istifade ederiz dedi. Davet etti özellikle ve biz de akşam gittik. Hatta yemeğe çağırdı. Gittik evine, yemeğimizi yedik. Ve yavaş yavaş arkadaşları gelmeye başladı, gelecek arkadaşları tamamlandı, sohbet kuruldu. Tabii o sohbet kurulasıya kadar gelen arkadaşlar da aralarında konuşuyorlar. Nasıl konuşuyorlar? İşte oradan buradan delikodu, vebet, hepsi var. Arkadaşlar hakkında konuşuyorlar, olaylar hakkında konuşuyorlar. Gülüşmeler, şunlar bunlar sizin çok iyi bildiğiniz, bizim çok iyi bildiğimiz tavırlar. Neyse gelen arkadaşlar tamamlandıktan sonra Alaaddin meal'i aldı. Yahudi ve Hristiyanları ve kafirleri dost edinmeyin diye başlayan ayeti okumaya başladı. Hem okuyor hem bize bakarak konuşuyor hem solcu arkadaşa bakıyor. Ve devam etti ayet. Tabii arkadaş rahatsız oldu solcu arkadaş. Rahatsız olduğu tavırlarından belli oldu. Dedi ya ben dedi sigara içiyorum dedi. Burada içmeyeyim dedi. siz rahatsız etmeyeyim dedi. Ben dışarıda arabada hem biraz oturayım hem bir e, sigara içeyim dedi. Çıktı. Şimdi ben şaşırdım. Dedim ki arkadaş bu adamın solcu olduğunu biliyorsun. Senin dikkatine geldik. Bizden de mal aldın. Ondan da mal aldı Akşam da özellikle yemeğe davet etti Geldi. Yemek de yitirdin. Sohbete davet ettin. Fikirlerinden istifade ederim dedin. Sohbeti de çağırdın, geldi. Daha sohbet başlamadan, daha arkadaşlarlardan bir tanıştırma yapmadan, sen tuttun, meali açtın, Yahudileri, Hristiyanları ve putperestleri kendinize dost edinmeyin diye başladık. Bize mi laf çarpıyom, ona mı laf çarpıyorsun, kime laf çarpıyorsun, söyle bakalım. Madem laf çarpacaksın, niye davet ettin, niye evinde yemek yedirdin diye polde konuşuyoruz sessiz bir şekilde. Neyse, arkadaş gitti arabaya oturdu, biz de içeri girdik. Gelen misafirler soldu, ne oluyor ya dedi, arkadaş niye çıktı? Dedi ki, arkadaş böyle böyle, bu insan fikri başkaydı, Alaaddin Bey de biliyordu, daha tanıştırmadan bu ayetleri okudu, okuyunca arkadaş da rahatsız oldu, çıktı gitti. Ya madem solcunuzda niye önceden söylemediniz? Biz böyle konuşmazdık aramızda. Bak, sağdan soldan konuştuk, oradan buradan konuştuk. Malayani şeyler anlattık. İşte bazı arkadaşların aleyhinde konuştuk. Konuşmazdık. Yanımızda yabancı vardı madem. Başka fikirden insan vardı madem. Niye uyarmadınız bizi? Hayda, bu sefer ikinci bir suçlamayla karşı karşıya geldik. Tüylerim diken diken oldu. Dedim ki arkadaşlar, sizin ciddi konuşmanız için, insanların hakkında aleyhinde konuşmamanız için illaki aranızda yabancı mı olması gerekiyor? Başka dinden, başka fikirden birisi olması gerekiyor? Siz kendi aranızda Müslümanca ciddi olamaz mısınız yani? Deyince ipler koptu, biz de çıktık. Ve o gün Alaaddin Bey'in evinde sohbete katılamadık. İyi değil mi? Bugün Müslümanlar toplumu, kafirleri destekleyen, dolayısıyla kafir müşrik sayan suçlamalarıyla halkı kendilerinden uzaklaştırmışlardır. Bugün Müslümanların gözünde halk, Kafirleri destekleyenlerdir. Halka yöneldiği zaman bunlar zaten düzeni destekliyorlar deyip toplum zaten kâfirdir, müşriktir suçlamasıyla, beyninde oluşturduğu düşünceyle o insanlara yaklaşmamaktadır. Günümüzün politikacıları, çıkar grupları, Mekkelilerden daha acımasız bir şekilde toplumu mağdur etmektedirler. Diğer taraftan toplum Müslüman olduğuna inanıp dururken kendince, Toplumun Müslümanlığını reddederek işe başlayan Müslümanlar, Allah'ın ortaya koyduğu, Resul'ün Mekke'de uyguladığı tatbikatın dışına çıkarlar. Halbuki Allah'ın gönderdiği ayetlerde Müslümanlara metodu öğretmektedir Allah. Nasıl? Allah'ın tebliğdeki metodu toplumların atalar dininden gelen doğrularına sahip çıkmak, yanlışlarına akli mantiki sorgulamalar yönetmektir. Diğer taraftan, ayetlerin gönderildiği dönemdeki dil, ayetlerin anlaşılmasında iticiliği değil, düşündürücülüğü, sorgulayıcılığı öne çıkarmaktadır. Gerçekleri örtene, niye örtüyorsun gerçeği? İkiyüzlü davranana, niye ikiyüzlü davranıyorsun? Sorguları, hakaret mantığının dışında, bugün Müslümanlara, topluma yönelttiğimiz müşrik, kafir, münafık, şirk, sapık, dinsiz, mezhepsiz gibi ifadeler, Sorgulayıcı mantıktan çıkıyor, sorgulayıcı mantıktan çok suçlayıcı, öteleyici, ayrıştırıcı, itici, karşıya koyucu ve düşman kılıcı bir anlam taşıyor. Sonuç olarak Mekke'deki faaliyetlerinde Hazreti Rasul ve arkadaşları toplum yapısını kendi arasında parçalayarak toplum önderleriyle toplumu karşı karşıya getirmiş, bu tür sonucun ortaya çıkmasına, kullanılan dil, uslu, topluma sahip çıkma, akrabalık bağlarını koparmama, maddi, manevi, sosyal yardımlaşmayı inanmayan arada götürme etken olmuştur. Diğer taraftan, Müslümanların ne olursa olsun asla şiddete başvurmamaları, toplumun Müslümanlardan yana tavır almalarına, kendi önderlerine karşı çıkmalarına neden olmuştur. Adeta halk önderlerine Yeter artık demiştir. Yaptıklarınız yeter. Sözün ettiğin toplumsal bölünmeyi Mekke dönemindeki tarihte gördüğümüz gibi daha sonra Müslüman olanların anlattığı anılarda eğer şu hadis külliyatlarını bir de o gözle bakarsanız gayet güzel anlatıyorlar. Her Müslüman o dönemle ilgili anılarını anlatırken kimi zaman gülerek, kimi zaman düşündürücü şeyler söyleyerek anlatıyor. İçinde yaşadığımız toplumda halkı Önderlerinden, çıkar çevrelerinden ayıracak uslu, metodik uygulamalar, Müslümanlar tarafından Allah'ın ayetleri, Resul'ün sünneti örnek alınarak bulunmalıdır. Aksi halde, Allah'ın dinine aykırı bir çalışma metodu sergilenmiş olacaktır ki, bu durum öncelikle Müslümanların Allah katındaki hesabını zorlaştıracaktır. Ayrıca huzurdaki hesapta, dini yaşamaktan sorumlu tutulan halkın, Allah katında, Ya Rabbi anladık ki bize dinini açıklayanlar senin yolunu açıklamamışlar, senin emrettiğin gibi bize davranmamışlar, biz onlardan davacıyız ifadesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte böyle bir davalaşma dünya hayatımızın hepsini yok edebilir. Günümüz insanı politikacılar, medya, akademisyenler, fikir adamları ve çıkar gruplarınca mağdur ediliyor. Her gün yalanla, riya ile insanlar sürekli kandırılıyor. Buna karşın Müslümanlar topluma sahip çıkacaklarına toplumu suçluyorlar. Halbuki toplum mağdur, sahip çıkılması gereken. Nasıl Mekke'de toplum sekiz sınıf ayrılmışsa bugün de ayrılabilir. Buna sebep olacak Müslümanlardır. Bu ayrışmayı sağlayacak Müslümanlardır. Onların tutum ve davranışlarıdır. Hatla yani toplumla bütünleşmek halka karşı çıkmamak, din açısından değil, dikkatinizi çekiyorum. Halka gerçekleri zaman içinde öğretmek, halkı ötelememek, Müslümanlara düşen en temel görevlerdendir. Kaldı ki bizim halkımız geleneksel Müslümandır. Allah ne diyordu? Aranızda önce ittifak ettiğiniz kelimeler üzerinde bir anlaşın, orada bir bitirleşin, orada bir kenetlenin, sımsık olun, sonra ayrıldığınız şeyler üzerinde Zaman içerisinde bilgi paylaşımlarında bulunarak kendinizi geliştirin diyordu. Metot belli. Kur'an'da Allah'ın insanlara öğrettiği metot belli. Önce insanlar ittifak ettiği kelimelerde birleşecekler, kenetlenecekler. Sonra ayrılıkları yerleri tek, tek tek tek zaman içerisinde bilgilendirerek bilgi paylaşımında bulunacaklar. İçinde yaşadığımız toplum Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, rasule inanıyor. Ama efendim onun Allah'a inancı bizim inancımız gibi değil. Elbette değil. Onun Kur'an'a inancı bizim inancımız gibi değil. Elbette değil. Saksana onun için varız. Ama o temel kelimeler üzerinde birleşik zaman içerisinde, zamana bırakarak, karşılıklı okuyarak. Mesela gençlerle ilgilendiğim dönemde Isparta'da gençlerden bazı arkadaşlar geliyordu. Diyordu ki, ya abi şu arkadaş var ya e, bunun şöyle bir hatası var. Ne olur şuna seni dinler, biraz uyar onu. Şimdi ben o arkadaşı alıp da, bak arkadaşlar söyledi, senin şu hatan varmış, seni bu noktada uyarıyorum desem, o arkadaş alınacak, demek ki benim dedikodumu, benim gıybetimi yapıyor diyecekler ve kişisel bir sorun haline getirecek, çekip gidecek. Ben ne yapardım? Tersini yapardım. Hiç alakası olmayan bir konu açardım, onu anlatırken, araya o kişiyi değil, o kişinin ismini değil, Oraya öyle bir olayı sokarak doğrusunu anlatır geçerdim. O da alacağını alırdı ve düzelirdi. Ama o konunun kendisi var diye açılmadığını bilirdi. Çünkü bir saatlik bir konuşma varsa, belki onu ayırdığım beş dakikalık bir konuşmaydı. Onu ayırdım gerisi elli beş dakika başka konular anlatıyordu. Niye? Çünkü bilgisiz insan aynı zamanda alıngandır. Hemen ona bir şey dersen alınır. Onların atalarından aldığı din, kutperestlerin, zaman içinde değiştirilebilir. Bugünkü Müslümanların atalarından aldığı dil, din, zaman içinde değiştirilebilir. Eğer kendi gerçeklerimize bakarsak, kendi gerçeklerimize, hemen hepimiz geleneksel Müslümanlıktan gelen, bugün tevhidi Müslüman olmanın gururunu taşırken, geldiğimiz yere sahip çıkma görevimizi hatırlamayan insanlarız. Halbuki geldiğimiz yeri onurlandırmak, oraya sahip çıkmak, ...en temel görevlerimizden biridir. Bu durum anlaşıldığında... ...Müslümanların toplumsal ivmesi hızlanacak... ...Müslümanlar yönetici, çıkarcı sınıf olan toplumsal kavgasını... ...halka asla asla bulaştırmamalıdır. Bulaştırdığı anda toplumsal ivmesi kaybolacaktır. Bugünkü olduğu gibi. Resulün örnekliği halka sahip çıkmaktır, topluma sahip çıkmaktır... ...Allah'ın ayetleriyle o insanlara hitap etmektir... Kitap da dili, bu itici değil, kucaklayıcıdır. Hakaret merci değil, aydınlatıcıdır, sorgulayıcıdır, düşündürücüdür. Allah'ın Müslümanlara verdiği tebliğin özü budur. İnşallah bu özde yürümek bizlere nasip olsun. Allah bize bu konuda hidayet etsin ve inşallah Allah bizim dilimizi, tavrımızı, düşüncelerimizi ve yaşantımızı kendi yolunda doğrultarak bizi onurlandırsın inşallah. Kusura bakmayın biraz uzun oldu. Yine geçen haftaki gibi biraz ipim ucunu kaçırdım diye düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Sürçül insan ettiysem affola. Meddaht deyimiyle. Katkılarınız, eleştirileriniz, yorumlarınız ve sorularınız varsa almayı bir görev bilirim. İnşallah katkılarınızla ve eleştirilerinizle sorularınızla bilgilerimize biraz daha fazla bilgiler katarsınız inşallah.